Meddi mufasıl tanımı Harfe medden sonra sebebi medden ayin ağzı şeklindeki hemze değil de dik elif ki parantezinde görüyorsunuz bakın dik elif şeklindeki hemze gelir ve harfi medle ayrı ayrı kelimelerde bulunursa o zaman meddi mufasıl olur Meddi munfasılın dört elif miktarı çekilmesi caizdir. Peki caiz ne demektir? Caiz demek dört elif miktarı çekilse de olur, çekilmese de olur. Şimdi bunu örneklerle görelim. Üç tane örneğimiz var. Ya egüha min ilmihi illa bima unzile İlk örnekte harf-i gelmiş olan elifi görüyorsunuz. Kırmızı olarak yazmışız. Harfe medden elif gelmiş. Harfe medden hemen sonra sebebi medden harekeli olarak hemze gelmiş dik elif şeklinde. Ve harfi medle sebebi medden dik elif şeklinde gelen hemze ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için medimunfasıl olmuştur. 4 elif miktarı çekmek caizdir. Çekelim. Ya-Eyyuha Dört elif miktarı çektik. İki elif miktarı çekelim. Ya-Eyyuha Üç elif miktarı çekelim. Ya-Eyyuha İkinci örneğimiz yine ilmihi illa Burada da kırmızı olarak çizgi halinde aşağı doğru işaretlemiş olduğumuz harekeyi görüyorsunuz. Burada takdir edilmiş bir ya harfi var. Yani harfi metten ya harfi gelmiş. Harfi metten hemen sonra sebebi metten elif gelmiş, harekeli olarak tabii ve ayrı ayrı yani hem harfi met hem sebebi metten gelen bu elif ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için de metni mufasıl olmuştur. Okuyalım. ''Min ilmihi illa'' Burada dört elif miktarı olarak çektik. Girdik elif miktarı çekelim. ''Min ilmihi illa'' Demek ki harfi med sebebi med ayrı ayrı kelimelerde olacak. O takdirde metin mufasıl olmuş oluyor. Üçüncü örneğimiz ''İma Ünzile'' Burada da harfi elif gelmiş altını çift çizgiyle işaretlemişiz kırmızı olarak görüyorsunuz harfi medden hemen sonra sebebi medden dik elif gelmiş harekeli olarak ve ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu içinde de mufasıl olmuştur dört elif miktarı uzatarak okuyalım bime ün arkadaşlar bu tecvidi özetleyecek olursak Harfimet olacak. Harfimetten sonra sebvimetten dikelif olacak. Bu dik elif harekeli olacak ve harfimetle sebvimetten gelmiş olan bu dik elif ayrı ayrı kelimelerde bulundukları takdirde medli munfasıl olmuş oluyor. Ancak medli münfasila İmam Asım ve onun ikinci ravisi olan hafs dört elif miktarı çekmiştir. Yani bizim imamımız metin dört elif miktarı çekmiştir. Kıraat arasında dört elif miktarı çekmek ittifakla sağlanmadığı için bu tecbitin dört elif miktarı çekilmesi vacip değil, caiz denilmiş. Şimdi örneklerimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim Kaleye <gülüyor> Deme anbem, bi asma ihim, anba'hum, anba'hum, الا لم انقل لكم قال الم لم انقل لكم إنني أعلم ve aklımıma tabdun ve ma kütüm tektun. Çalın. Aman bi Tabiyr nabikum, la illa tettel nırjuman nikum, la nırjuman nikum, ve la فيها أزواج ضهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي يُضْرِبُ بَمَثَلٍ مَّا دَعَوْا وَتَنَفَّسُوا فَمَا فَهُمْ طَافِقُونَ تَنَمَّ فَقَاهَ آمَنُوا fiyâlemûna anhu al-hakûmû اللَّهُ مِثَالُهُ مَثَلُ النَّارِ الَّتِي يَطْغَىٰ عَلَيْهَا النَّاسُ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَن arkadaşlar. Okumuş olduğumuz bu ayeti kelimelerdeki örneklere bakalım İlk örneğimiz Ale ya Adam ilk ayette. Orada hepsini zaten yeşil renkli olarak renklendirmişiz ale ya derken harkümetten elif gelmiş. Harkümetten hemen sonra seberim ettten bir kelif şeklindeki hemze gelmiş, ve ayrı ayrı kelimelerde de bulunduğu için metli mufassir olmuştur. Okuyalım. An <gülüyor> adamu. Aynı ayetin son bölümünde inni <gülüyor> alemu. Burada harfi metten ya harfi gelmiş, harfi metten hemen sonra sebebi metten dik elif gelmiş, ayrı ayrı kelimelerde de bulunduğu için burası metli mufassir olmuştur okuyalım İnni e Diğer ayeti i kerimede kalû amenna derken orada da harfimetten medden vav gelmiş, harf medden hemen sonra sebebi medden Elif gelmiş ve ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için de metni mufasır olmuştur. Okuyalım. Alu مننا alttaki ayete geçelim aynı benzer türden bir örnek burada da harfi medden vav gelmiş Harfimetten hemen sonra sebevi medden dikenif gelmiş ve ayrı ayrı kelimelerde de bulunduğu için medli munfasıl olmuştur okuyalım ayu daha sonraki örneğimiz ve lehum fîhâ derken burada da fiha derken harf elif gelmiş harf hemen sonra sebeb dik elif şeklindeki hemze gelmiş ve ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için de burası da met-i olmuştur okuyalım Fiha ezvâc daha sonra görleyiniz innallâhâ lâ yestahyî yi derken burada harf-i medden ya gelmiş, harf-i medden hemen sonra sebeb medden dik elif gelmiş ve ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için de meddi munfasır olmuştur. Okuyalım. La yesteh en Evet. Daha sonraki örneğimiz, mâdâ <gülüyor> eradallâhu. Burada mâdâ harf-i medden elif gelmiş, harf-i hemen sonra sebebi medden dikelif gelmiş ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için de medli mufassıl olmuştur okuyalım. مَدَائِرَ <Sessizlik> <Sessizlik> Bir بِصانık <sonraki> örneğimiz yolul bihi fasikin burada da bihi derken orada harf-i medden ya harfi gelmiş hafimetten hemen sonra sebebmetten bir kelif gelmiş ve her ikisi ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için de metni mufasıl olmuştur. Okuyalım. Evet. Böylece örneklerin tamamını da görmüş olduk. Umarım bu tecvidimiz de anlaşılmış oldu. Kısaca Harfi metten sonra sebebi metten uzun elif şeklinde dediğimiz dik elif gelir. Hafimetle metle sebebi met ayrı ayrı kelimelerde bulunursa metli mufasıl olur. Metli mufasılın dört elif miktarı çekilmesi caizdir.